Boş, Yaşam İçin Teknoloji Merhaba, Tema Vakfı üretim aşamasında ortaya çıkan çay atıklarının çay üretimi yapılan toprakların gübresi olduğuna dikkat çekerek çay atıklarının kompost yapılarak kullanıldığında toprağı beslediğini ve iyileştirdiğinin altını çizdi. Tema Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç, yaş çayın içinde %25 civarında kuru madde bulunuyor. Bunun yaklaşık %20 kadarı kuru çay olarak alınıyor. Kalan %5'lik çay atığı ise çay çöpü diye tarif edilen ve çay paketlerine girmeyen bitki atıkları, lif, toz gibi organik maddeler. Çay üretimi yapılan bölgede yıllık elde edilen toplam ürün 1,5 milyon ton civarında yaş çaydan oluşuyor. Dolayısıyla her yıl yaklaşık 75 bin ton çay atığı ortaya çıkıyor. Önemli miktarda azot, fosfor, potasyum ve mikro besin maddeleri içeren bu atıklar, toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinin, iyileştirilmesine büyük katkı sağlıyor. Böylesine önemli bir organik maddenin büyük bölümü ne yazık ki enerji sağlamak, depolama ve nakliye giderlerini azaltmak için yakılarak yok ediliyor. Oysa yakılarak yok edilen bu zengin organik materyal bölgedeki çay alanlarının her yıl %10'unu gübreleyebilme potansiyeline sahip. Tema Vakfı olarak Rize'de yürüttüğümüz Herdem Toprak için projesi kapsamında çay atıklarını kompost haline getirerek organik gübre olarak örnek bahçelerinde ke topraklara uyguladık. Uygulama yaptığımız alanların tamamında verimin kimyasal gübre kullanılan alanların üzerinde olduğunu tespit ettik. Günümüzde üretim aşamasında ortaya çıkan çay atıklarının yakılmaması ve kompost yapılarak gübre olarak kullanılması gerektiğinin altını çiziyoruz dedi Deniz Atac. İzmir'de özel çevre koruma bölgesi ilan edilen Karaburun'daki Iris Gölü'ne kanal açıldı. Karaburun Kent Konseyi, özel mülk olan gölün suyun tahliye edilerek bölgenin imara açılmaya çalışıldığını ileri sürdü. Konsey, Iris Gölü'nün kamulaştırılarak koruma altına alınmasını istedi. Nesli tükenme tehlikesi altındaki tepeli karabatak, tepeli pelikan ve küçük kerkeniz gibi kuşların yanında bahçe çintisi, çayır incir kuşu, tepeli toygar, karabaş martı, bıyıklı doğan gibi kuş türlerinin üreme sahası olan İris Gölü 1978 yılında özel mülkiyete geçti. Yine o yıllarda göl tabanına açılan kanallar aracılığıyla İris'in suyu boşaltıldı. Kurutulmaya çalışılan göl zaman içerisinde kendini yeniledi, doğal yapısını korudu. Gölün kamulaştırılarak koruma altına alınmasını isteyen Karaburun Kent Konseyi Başkanı Goncagül Karaağaç Ekici şöyle dedi. Bu kanalların acilen önünün kapatılması ve su tutma kapasitesinin düşmemesi sağlanmalı. Dipsiz gölü altında hazine var diye kuruttular. Oradaki gözle görülen görülmeyen bir sürü canlıyı öldürdüler. Biz buranın da kaderinin aynı olmasını istemiyoruz dedi. Kent Konseyi Genel Sekreteri Aykut Uçarsa. Siz buraya bir tahribat yaptığınızda sadece burayı tahrip etmiş olmuyorsunuz. Aynı zamanda kuzey güney aksında kuşların var olduğu ekosistemi bozuyorsunuz. Göle müdahale yapıldığında kara ekosistemi bozuluyor. Buraya yapılacak müdahale sadece göle değil tüm bölgeye zarar verecek. Bizim beklentimiz bir an önce buranın kamulaştırılması ve arazinin şahıslardan alınarak yeryüzüne devredilmesi. Buranın acilen kamulaştırılarak sulak alan ilan edilmesi ve koruma altına alınmasını istiyoruz dedi. Şura Enerji Dönüşümü Merkezi Enerji ve Ulaştırma Sektörleri Dönüşümünde Batarya Teknolojilerinin Rolü Eğilimler, Fırsatlar ve Yenilikçi Uygulamalar başlıklı ilk raporunu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın desteğiyle Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı ile birlikte organize edilen Innovation Day etkinliğinde sundu. Sunumda son yıllarda batarya teknolojilerinin kullanımı, elektrikli araçlar ve enerji sistemlerinde olan uygulamaların yanı sıra nesnelerin interneti ve cihaz elektrifikasyonunda yaşanan gelişmelerle hızlı bir şekilde arttı. Bu durum yenilikçi batarya teknolojilerine duyulan ihtiyacı arttırırken, bu alanda yapılan bilimsel çalışmaların ve yatırımların ivren kazanmasına katkı sağladı. Diğer tarafta batarya teknolojilerinin küresel ölçekte henüz olgunluk aşamasına geçmemiş olması, bu alanda yapılan araştırmaların çok yeni ve gelişmeye açık olduğunu da gösteriyor. Türkiye açısından sanayi ve üniversite işbirliğiyle teknolojilerin geliştirilmesi ve çeşitli uygulamalarda kullanılmasında hala fırsatlar var. Düşük karbonlu bir enerji sistemine geçiş için yenilenebilir enerji santrallerinin sisteme entegrasyonunda elektrik şebekesinin sağlıklı çalışmasına katkı sağlayan batarya teknolojileri Çevreye daha duyarlı, temiz, araçlara duyulan ihtiyacın etkisiyle dönüşüm yaşayan ulaştırma sektörü için kilit rol oynayacak diye açıklamada bulundu Şura Enerji Dönüşümü Merkezi. Doğa ile uyumlu bir yaşam, ekolojik bütüne saygılı bir toplum hayaliyle kurulan Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği'nin, %100 Ekolojik Pazarlar Projesi'nin ikinci halkası olan Kartal %100 Ekolojik Pazar, 22 Aralık Pazar günü 10. yaşını kutluyor. Buğday Derneği ve Kartal Belediyesi işbirliğiyle 20 Aralık 2009 tarihinde kurularak ekolojik sertifikalı ürünlerin sağlıklı ve güvenilir bir modelle tüketiciye kısa yoldan ve uygun koşullarda ulaşmasına olanak sağlayan Kartal %100 Ekolojik Pazar 10. yılında organik ürünler sunmayı sürdürüyor. Kartal %100 ekolojik pazarın doğum günü, 22 Aralık pazar günü yani bu hafta sonu pazar alanında saat 9.30'dan itibaren zehirsiz sofralar söyleşisi var ve belgesel gösterimi, müzik dünnetisi ve atölyelerle birlikte kutlanacak 10. yıl. Eklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın. Gezegenin Geleceği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 Yaşam için teknoloji. Açık Radyo program destekçisi olun. Bilveya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.